Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Assalatu vesselam ve ala alihi ve sahbihi ve Kardeşlerim iman sahiplerinin bazı niteliklerini görüyorduk O niteliklerden on birincisi Onların emre bil maruf ve nehyenel münker yapmalarıdır Emri bil maruf demek iyiliği emretmek iyiliği tavsiye etmek, telkin etmek, öğretmek Nehi anil münkerde, münkerden, kötülükten, yanlış olan, sıkıntılı olan şeyden sakındırma, engellemek, uzak tutmak demek. Kardeşler müminler iyiliği emrederler, kötülüğü engel olurlar. Onlar bu ümmetin hayırlısının ancak bu mübarek ve önemli prensiple varlığını devam ettireceğine inanırlar. Bunun İslam'ın ve dinin en büyük şiarlarından biri olduğuna inanırlar. İslam toplumunu ve onun birliğini korumanın sebebi olduğuna ve iyiliği emredip kötülükten men etmenin bu ümmetin üzerine vacip olduğuna inanırlar. Herkes gücü ölçüsünde bununla yükümlüdür ve bu konuda maslahata itibar edilir. Bu işin yani iyiliği emretme ve kötülüğü nehyetmenin terki lanete orayıp uzaklaştırılmaya ve helakin inmesine vesile olup hiç yapılmayıp kalbinde bırakılması kişiden imanı ve bereketi de yok etmeye kadar gidebilir. Allah korusun. Bakın bu surede Rabbimiz Tebaraka ve Teala şöyle buyurmakta. Âl-i suresi 104. ayette. Ve lekum minkum ümmeten yed'ûne ilal hayr ve ye'murûne bil ma'rûf ve yenhâûne anil münker. Ulâike humul muflihûn. Sizden hayra iyi davet eden, marufu emreden, iyiliği terkine eden, iyiliği emreden ve münkerden nehyeden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha eren kurtuluş arayanların ta kendileridir. Gene aynı surenin 110. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz azze ve celle: khayra bil ve Sizler insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ki iyiliği emreder ve kötülükten nehyeder. Allah'a da hakkınca iman edersiniz." Evet en hayırlı ümmet olmanın yolu emre bil maruf ve nehyenil münker yapmaktır kardeşlerim. Nahl Suresi 125. ayet-i şöyle buyurmakta Rabbimiz azze ve celle: "Ud'u ila sabil rabbike bil hikmeti hasene." Sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle, güzel nasihatle davet et. Çağır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise İbnü'l Müslim'in sahihinde iman kitabında 49 numaralı hadise şöyle buyurmakta. Sizden her kim bir münker, bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu imanın en zayıf olanıdır. Öyleyse kardeşlerim allah Teala'nın bu emirlerinden ve teşviklerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrinden anlaşıldığına göre emri bil maruf ve nehyanın münker yapmak ümmetin üzerindeki vaciplerdendir. Peki o zaman maruf nedir? Münker nedir? Yani emredilecek maruf neyi içermektedir? Nehyedilecek münker neyi içermektedir? Ona bakalım. Kardeşlerim maruf insanların hayır cihetinden bildiği, kendisine gönlünün yattığı mutmain olduğu her şeydir. Bu ise insanlar tarafından bilinen ve inkar edilmeyen reddedilmeyen şeyler. Hatta güzelliği, şer'an ve aklan bilinen şeyler de denebilir. İşte bu marufun içerisine Allahu Teala'nın ve Resulünün emrettiği zahir ve batın, gizli ve açık her emir bu kısma girer. Mesela İslam'ın şiarları, Allah'a iman, beş vakit namaz, zekat, hac, Allah'ın kullarına iyilik yapmak, Allah için dininde ihlaslı olmak... Allah'a tevekkül etmek, onu sevmek ve ondan ummak. Bunun gibi kalbi amellerin hepsi herkese doğru sözlü olmak, ahde vefa göstermek, söze riayet etmek, anlaşmaya bağlı kalmak, emanetleri yerine ulaştırmak, emanetleri eda etmek, anne babaya iyilik yapmak, ıslah rahim yapmak, yani akrabalarla güzel ilişkiyi devam ettirmek, komşulara, yetime, iyilikte bulunmak, ihsanlık bulunmak, güzel ahlak sahibi olmak gibi hususlar marufun içerisine giren değerli hususlardır. Peki münker nedir? Münker ise marufun zıttıdır. Şer'an ve aklen, çirkinliği, kabih oluşu bilinen şeylerdir. Münker de isimlendirilmiştir. Çünkü ilim ehli onu inkar eder ve yapılmasını, işlenmesini büyük iş görüp çekinat ederler. Münker'in içerisine ise Allah-u Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı her şeyi girer. Bütün çeşitleriyle ve şekillerle Allah'a eş koşmak, zina, adam öldürmek, sihir, batıl yollarla insanların mallarını yemek gibi büyük günahlar, faiz gibi, kumar gibi, bahis gibi, akrabalarla ilişkiyi kesmek gibi, anne babanın hakkına riyayetsizlik gibi haram muameleler, itikadi ve ameli bidatlar, ve bunun dışında Allahu Teala'nın ve emin Resulü'nün kendisinden nehyettiği, sakındırdığı şeyler münkere girer. Sadık iman ehli kimseler, emri bil maruf ve nehyenil münker, yani iyiliği emretmek kötülükten sakındırmanın 3 mertebesi olduğunu Nebi Sallallahu Aleyhi ve az önceki aktardığımız hadisinden bilmektedirler. Nebi Aleyhisselam onları beyan etmiştir. Şöyle ki, birinci mertebe güç yetiren kimselerin münkeri elleriyle, düzeltmeleri. Bu ise mes'ul kimselerden, sorumlu kimselerden hakimiyet sahibi olanlara has bir husustur veya yetki sahibidir ve bu işi yapan kimselere karşı güç kullanabilir kimseler bu mertebede bulunmaktadırlar. Bu mertebeyi uygulamak durumundadırlar. Gelmişti ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde her kim bir münker görürse eliyle düzeltsin. Ona güç yetiremezse diliyle düzelsin. Ona da güç yetiremezse kalbiyle buğz diye. İşte buradaki birinci mertebe elle düzeltmek. Güç yetiren ve hakimiyet sahibi olan, yetki sahibi olan kimseler için geçerli olan bir kısımdır. Müslüman bir kimse kendi aile fertlerine, evladına, elinin altında bulunan ve idaresiyle yükümlü olduğu, velayetin yüklendiği kimselere etrafındaki güç yetirebildiği kimselere İyiliği emretmesi ve kötülüğü nehyetmesi eliyle olur. Namazı ve sair diğer vacibatları onlara emreder. ve Onları Allah'ın haram kıldığı şeylerden nehyeder ve bunun için gerekse güç kullanır. Çünkü Allah Azze ve Celle kendinizi ve aile fertlerinizi yakıt insanlar ve taşlar olan ateşten sakının, koruyun emrini bize Kur'an-ı Kerim'de vermiştir. İyiliği emredip kötülükten nehyetmenin ikinci mertebesi bu su eliyle Yapamayacak, yetkiye sahip olamayan ve bu usta aciz kalan kimseler bunu bu işi dilleriyle yaparlar. İnsanlara iyilik yapma hususunda veya işledikleri kötülüğü terk etme hususunda bazı nasihat ederler. Onlara Allah'ın azap ve mükafatını hatırlatırlar. Güzel bir üslupla, yumuşaklıkla onlara muamelede bulunurlar. Güzel lafızlarla, uygun kelimelerle onlara dini tebliğ eder, anlatırlar. Haramları, yanlışları beyan ederler. Onları doğruya, güzele irşad etmeye gayret ederler. Muhatapları tarafından kötülükle karşılanmış olsalar bile onlara güzellikle karşılık vermeleri bu ikinci mertebede davette bulunan kimseler için gereklidir. Üçüncü mertebe ise kalple inkardır ki o en son mertebedir. En son basamaktır. Müslümanlardan hiç kimse için bu üçüncü mertebeyi terk etmeye ruhsat yoktur. Bilakis münkerin terki ve tam bir devamlılıkla o münkere buğz etmek vaciptir. İşte bu üçüncü mertebe, münker ehli masiyeti işleyen kimselerden ayrılmayı, onların yanında bu masiyet işlerken bulunmamayı da gerekli kılar. Teala bu Nisa suresi 140. ayette şöyle buyurmakta, baka nزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكثروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا size kitapta şöyle bir hüküm indirmiştir Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini yahut alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar kafirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi, onların misli gibi olursunuz. Elbette ki Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Ayetin içerisinde açık bir yasak vardır. Kim bu açık yasak, münker ashabıyla oturmaktan, bu münkeri, kötülüğü, çirkinliği yapan kimselerle birlikte oturmaktan ve onlara muvafakat etmekten, ta ki onlar başka bir süze başka bir hususa iyiliği geçince kadar bizi nehy etmekte, yasaklamaktadır. Yoksa günahta onların misli, onların benzeri gibi olur buyuruyor Allah Teala hükmün. Çünkü onlardan daha az olmuş demektir. Onların yaptığı işten hoşnut olmuş olarak addedilmektedir. Kardeşlerim, iman sahipleri iyiliği emrederken ve kötülükten men ederken rıfkla, yani nezaketle hareket ederler. Hikmetle ve güzel ülütlerle Allah'a davet ederler. Bu da Nahil suresi 125. ayette Allah Teala şöyle buyurmakta o ila sivil Rabbim ve limem haseneti ve hun milletihi Rabbinin yoluna Hikmetle ve güzel ülütle davet et ve onlarla en güzel olan yöntemle mücadele et. İnsanları hakka davetin hikmetli olması, davet edilen, çağrılan iyilik emredilen, kötülükten nehy edilen kimsenin durumuna göre fehmine, anlayışına ve kabul haline göre hareket etmeyi gerektirir. Bundan dolayıdır ki, bilmek, yumuşak davranmak, rıfla muamele etmek ve bu usta sabırlı olmak hikmetle davetin içerisine girmektedir. Ayette geçen El-Mevudatun Hasene, güzel vaazle, güzel nasihatle yapılması emredilen davetin içerisine ise, yeri gelip Teşvikle yeri gelip, korkutmayla yeri gelip, azap ayetleriyle yeri gelip, cennet ayetleriyle, vaatleriyle davet edilen kimseye yaklaşılır ve onunla en güzel şekilde mücadele edilir. İman sahipleri iyiliği emrederken ve kötülüğü engellerken şu ayetle melederek ederek insanlardan görecekleri eziyetlere karşı da sabretmeyi vacip görürler. Nitekim Lokman suresi 17. ayette allah Teala şöyle buyurmakta. Lokman aleyhisselamın diliyle, ya bunayya, aqımus salate, emur bil ve nahy anil munkar, sabr alayha, sabr. İnne min Ey oğulcuğum, namazı kıl. iyiliği emret, kötülükten nehyet, vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere de sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. İyiliği emir, kötülükten sakındırma ve bu esnada başa gelenlere karşı sabır azmedilmesi gereken Gayret edilmesi gereken, göze alınması gereken hususlardır buyuruyor allah Teala. Bu önemli ilke, yani iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma davet ilkesini terk etmenin, Allah'ın azabının ve cezasının inmesinin ve onun lanetine müstahak olmanın sebebi olduğuna ve ümmetin hayatında sapıklık ve bozgunculuğun yayılmasına yol açacağına inanırlar ki ümmetin bu halde olmasının yegane sebebi davet ehlinin, bu işi aksatmasıdır. Allah Azze ve Celle bu ustada bizleri muvaffak kılsın ve bu eksiğimizi tamamlasın. Hakikaten etkin ve yetkin alimler ve davetçiler yetiştirebilmeyi ve onlarla bu ümmetin ıslah olmasını bizlere de nasip etsin Azze ve Celle. Bakın bu ustada A'raf suresi 165. ayette Allahu Teala şöyle buyurmakta. Fellemma nesumul kirubi onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık zulmedenler yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir bile yakalandık bir toplumda kötülük muhakkak yapılacaktır iyilikler muhakkak terk edilecektir bu durumda beklenen gereken şey emri bil maruf İyiliği emreden ve nehyanın nünker yapıp kötülükten sakındıran davetçilerin ilim ehlinin iman sahiplerinin devreye girmesidir ki bu durumda onlar toplumları irşad ederler. Ellerinden geldiğince ıslah etmeye, düzeltmeye, hallerini güzelleştirmeye çalışırlar. Davetlerine karşılık görürlerse ne ala toplum ıslah olur ve bütün insanlık kazanır. Yok toplum ıslah olmaz, davete kulak kıvartmaz iyilik çağrılana yani sırt dönerler önemsemezlerse bu durumda onlara bir ceza gelecek olursa kötülükten memen edenleri Allah-u Teala kurtarır ve zulmedenleri yapmakta olduklarından dolayı cezalandırır ki bu ayette onu beyan etmiştir Allah-u Teala. Maide suresinin 78 ve 79. ayetlerinde ise şöyle buyurmakta Allah Azze ve Celle لُوِنَّ الَّذِينَ bani مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ عَلَىٰ ve دَاوُودَ bin بِنْ مَرْيَمِ ذَلِكِ بِمَّا أَصَابُ وَكَانُوا يَعْ İsrail oğullarından kafir olanlar Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yemin olsun ki yaptıkları bu iş ne de kötüdür. Evet kardeşlerim İsrail oğullarının lanetlenmesine hem de Önde gelen iki rasulün, iki peygamberin diliyle lanetlenmelerine sebep olan şey, onların davet edilmeleri, ikaz edilmeleri, bu davetlere ve ikazlara kulak kabartmamaları ve hatta toplum olarak kötülük işledikleri zaman birbirlerini kötülükten alıkoymaya çalışmamaları. Yani emir bil maruf ve nehyanın münkeri iyiliği emretme ve kötülükten sakındırmayı terk etmeleridir ki, korkarım ki, şu an bizim ülkemizin, bizim üstünde yaşadığımız coğrafyanın hali de bu ayette bahsedilen kimselerin bulunduğu konum gibidir ki insanlar kötülük işliyorlar, iyiliği, mağrufu terk ediyorlar ve onlara davet ulaşmıyor, ulaştırılamıyor. Ya insanların kibrinden, kendilerini beğenmelerinden, bu işi yapanlara karşı azalık yapmalarından ve devlet eliyle bu işin yasaklanmasından. Çünkü Kanun maddeler içerisinde toplum içinde ayrımcılık yapmak, toplumu kin ve nefrete sürüklemek diye bir suç uydurup, davette bulunan insanlara bu suçu isnat etmekte ve madde gelince cezalandırmaktalar. Kardeşlerim, iman sahipleri iyiliği emredip kötülükten üman ettiklerinde aynı zamanda başka bir esası da bağlı kalırlar ki o da cemaati korumaktır. Kalpleri uzlaştırmak, birlik içinde olmak, ayrılık ve ihtilafları da bir kenara atmaktır. Yani insanları davet ederken topluluğun birlikteliğini bozmamak, kalpleri nefret ettirmemek ve birlik içerisinde olup ayrılık ve ihtilafları gündeme getirmeden ittifak edilen hususlarda davette bulunmak, ihtilaf edilen mevzulara ve ayrılık sebebi olacak şeylere girmemek asıldır. Çünkü maksat fitne değildir, fesat değildir. Maksat birliktir, beraberliktir toplumun ıslahıdır. Allah Azze ve Celle bu yüce ilkeyi kendisine şiar edinen ve hakkınca bu ilkenin gereğini yerine getiren ve ümmetin ıslahı için bu yolla çaba sarf eden gayret eden, basiretli, hikmetle ve güzel öğütle nasihatte bulunan, iman sahiplerinden yapsın Azze ve Celle. أقول قبل هذا استغفر الله العظيم ولكم ولي سائر المؤمنين سبحانك اللهم ومحمدك شهدوا الله إلهًا لا إله إلا أستغفرك وأعتو بليك آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.